Nöroblog Beyninizden geçen her şey Hazırlayan ve sunanlar Onur Arpat ve Taner Yılmaz 15 günde bir salı günleri 16'da Açık Radyo'da Merhabalar, 94.9 Açık Radyo'da NeuroBlog Bey'inizden Geçen Her Şey programıyla karşınızdayız. Ben Taner Yılmaz. Ben Onur Erfat, merhabalar. Ee, i̇lk yayınımız, e, o yüzden hem heyecanımız da sizinle paylaştığımız bir yayın olacak bu. Ee, öncelikle bir uzaktan bağlantıyla yayını kurduğumuzu söyleyerek başlayalım. Ee, ben İstanbul'dayım, ee, stüdyodan sesleniyorum size ama Onur uzaktan bağlanıyor olacak. Gördüğünüz ee, Kendimizi tanıtarak başlayalım biraz istersen. Buyur abi. Tamam olur. Ben şöyle başlayayım. Ben Onur Erpat. E, tıp doktoruyum. E, Neuroblok e, ekibinden bir e, Aslında e, Türkiye'de eğitim aldım. Hacettepe Üniversitesi Fakültesi'ni bitirdim. Daha sonra Tekirdağ'da bir mecbur hizmetten sonra e, Almanya'ya gel geldim. ve Almanya'da uzmanlık eğitimi nöroloji alanında ihtisas yapıyorum şu anda. Yakın zamanda bitecek ve nöroloji uzmanı olacağım diye umut ediyorum. Ee, uzun bir süredir de seninle birlikte hem de diğer arkadaşlarımızla birlikte nöroblog.net e, internet sitesi üzerinden e, yayın yapıyoruz. Sinir bilim yayınları yapıyoruz. Ee, aynı zamanda nöroblog podcast diye bir yayınımız vardı. Podcast olarak e, uzun zamandır yaklaşık bir buçuk yıldır yaptığımız bir yayın vardı. Oradan e, devam ediyoruz. Ben kendimi kısaca böyle bir tanıtmış olayım. Bir sözü tanırayım. Evet. Ben e, psikiyatri uzmanıyım. Ben de tıp eğitimi aldım. E, ondan sonra psikiyatri eğitimi de aldım. Şu anda hala psikiyatristik ve işte psikoterapistlik yapıyorum. E, ve Onur'la birlikte bu popüler bilim çerçevesinde e, yayınları da yapmaya devam ediyoruz. Bir süredir sürüyor. E, biraz böyle bir e, şey meselesi var. Aslında Hani bilimsel paradigma üzerine bir merakımız ve e, ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz için de. Buradayız. Oradan devam edebiliriz belki. Yani bugüne kadar yaptığımız yayınlarda özellikle nörobilim, sinir bilim alanında bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama esas hedefimiz aslında bilimsel düşünce biçimine dair bir şeyler. Bunda işte insanın davranışı daha çok her ikimizin alanlarından dolayı da ilgimizi çektiği için daha çok onu ön plana alarak yaptığımız yayınlar oluyor. Evet. Buradan sonra da yine benzer biçimde devam edeceğiz ama biraz şeyle başlayalım istedik bugün. Hani bir merhaba programı olarak da bilim ve bilimle olan uğraşımız niye önemli geliyor diye. Buna şöyle bir şey söyleyebilirim ben. Çünkü bugün günümüzde daha çok da hissettiğimiz biçimde insanın ve hani sosyal ilişkilerin şekillenmesinden toplumsal şekillenmeye kadar birçok durumda insanın neyi neden yaptığını anlamaya dair bir ihtiyaç var. Çok bu yönde çok fazla girişim olduğunda görüyoruz. Bunlardan bir kısmı aslında insanı açıklamadığı halde mış gibi açıklamalar olduğu halde de çok fazla rağbet görebiliyor. Ee, çok popülerleşen e, kitaplar yayınlar vesaireden de bunu görmek mümkün bir, biraz buna dair bir ihtiyacı da hissettiğimiz için aslında bu belki de tarihin her devrinde vardı insan neyle nasıl yaşadı nasıl düşündü diye ee, sen neler eklemek istersin Onur? Evet yani esasında bu bahsettiğin şeyler bizim e, işte bir buçuk iki yıldır podcastimizde de konuştuğumuz şeyler açıkçası çok yabancı konular temalar değil. Biz de aslında çok Açık Radyo'ya yabancı insanlar değiliz. Aslında bu ilk programımız Açık Radyo'da ama biz Açık Radyo'nun ilk ikimiz de, seni de biliyorum. Ben de yıllardır dinleyicisiyiz. Hı hı. E, hatta bir kere konuk da olma şerefine nail olduk. E, açık Bilinci Güven Güzel Deren'in programında evet. e, Ömer ile birlikte. E, aynı zamanda yani yıllardır dinlediğimiz Açık Radyo programları var. Aslında Sinir Bilim de mesela Açık Radyo'ya çok e, uzak bir konu değil. Yıllardır işte Açık Bilinç hala devam ediyor Zamanında Hakan Gürültü, e, Oğuz Tanrı'da ön yaptığı e, Açık Beyin ve Beyin Kültürü gibi programları böyle hevesle e, daha şeyken, e, bir tü fakültesinde bir öğrenciyken takip ederdim e, ben o zamanlar. E, ve bunun üzerinden aslında şöyle bir durum var. Yani Açık Radyo'da bu insanın davranışlarına e, dair bir program, insanın davranışlarının nedenlerine dair bir program. E, yapma e, şeyine bugün e, başlamış oluyoruz. Yani o, onların aslında ben bilmediği e, geleneksel bir de devamı olduğumuzu düşünüyorum radyoda bu anlamda. E, tabii çok e, heyecanlıyız e, bir yandan çünkü kolay bir yük de kolay bir şey de değil aslında yani Hakan Gürbüz, Oğuz Tanrıdağ gibi insanlardan sonra onların yaptığı nöbül <gülüyor> programlarından ve e, beyin kültürü yaptığı programlardan sonra e, nöroblog da burada devam etmek çok büyük bir yük yapmak. E, ve onur aynı zamanda ama bir yandan da e, bu yük e, bir şeyi getiriyor yani hani e, iyi programlar yapmak konusunda bizi heveslendiriyor ve bize güç veriyor aslında e, demek isterim. aslında bunlar e, bence açık radyo açısından da hani çok önemli e, programlardı e, ben bir açık radyo dinleyicisi olarak konuşacak olursam e, bu anlamda biz de bu e, onun Artığı yolda devam etmek istiyoruz aslında. Evet Güven Hoca'ya da selam yollayalım bu arada. Biraz vesile de oldu böyle programı planlamamız için. Yani bir yandan da tabii böyle bir şey de geleneğin devamlı olmak açısından da hoş bir hisle de yaptığımızı da söyleyelim. Yani insanı anlama konusundan bahsetmiştik. Ondan birazcık devam edecek olursak aslında biraz da hani geleceğe ilişkin projeksiyonlarımız neler düşündük neler bugüne kadar aklımızdan geçti ve ee, nelerden bahsetmeyi planlıyoruz onlara da geçeceğiz belki. Ee, çünkü şöyle bir şey söyleyebiliriz örneğin işte bu bugün hala günümüzdeki depresif durumlara daha çok daha edebi bir isim olarak verilen melankoli lafına e, gidiyor aklım mesela. Hani aslında kara safra demek olması örneğin. Ee, ta belki Hipokrat'ın isimlendirdiği zamandan beri insanın niye ve nasıl böyle davrandığı ve davranışların nelerini şekillendirdiğini Düşünmeye bir eğilimimiz var. O zaman işte o, ki o zamanki chartlardaki bilimsel paradigma diyebileceğimiz açıklama buydu. Yani kara safra artınca insan depresif oluyordu. Dan başlayan bir e, geleneğin de devamı diyebiliriz. Aslında birazcık daha e, şeye eğilmeye de e, bir niyetimiz var. E, i̇şte sosyal psikolojik fenomenlere de bunların içinde işte e, insan nasıl. Ee, ...işte bu ruhsal hastalıkları yaşayan nörolojik e, problemlerden uzun verip, oluyordan oluyor... ...odan başlayıp... E, ...sonrasında... ...aslında nasıl oluyor da... ...işte satın alma davranışını şekillendiriyor... ...kararlarını nasıl veriyor... ...ne kadar özgür bir iradesi var... E, ...gibi sorular da... ...aklımıza geldi bugüne kadar... ...sonrasında da gelecek gibi... E, ...biraz belki... E, ee, evrimsel açıdan insanın şekillenmesini yine belirleyen e, fenomenler ve sosyal evrimde önemli mesellerden birisi gibi görünüyor. Hmm, bunlar içinde biraz da belki popüler bilimin nasıl bir önemi var ona dair ne söyleyebiliriz onu düşünüyorum ben. Ee, ne dersin Onur? Evet. Yani çok doğru söylüyorsun. Bu arada çok ona girmeden çok kısa bir şey, ek yapmak istiyorum. E, nispeten genç ama e, kıdemli bir açık radyo dinleyisi olarak şey de aklıma geldi. E, sen melankoli deyince e, sanat uzun, ilham sonsuz evet. e, programı vardı. Timur, Oral ve Şonal Aydın'ın bu yayın döneminde, ikinci yayın döneminde veda ettiler. E, şimdilik açık radyo. Orada da mesela çok güzel anlatılırdı bu işte melankoli meselesi ve oradan e, bilimin geldiği nokta. Ee, psikiyatrik hastalıklarla sanat ilişkisi ee, yani evet yani bu mesele neden önemli hani diye e, girebiliriz belki her gün tartışıyoruz işte evet popüler, ee, bilim, popüler bilim bundan nereye falan. denk geliyor <gülüyor> evet yani işte kadın beyni erkek beyni kadınlar şöyle yapar erkekler böyle yapar yani bu bu kadar basit miyiz yoksa bunların başka açıklamaları var mıdır ee, üzerinden tartışabiliriz ya da mesela bir takım şiddet olayları görülüyor mesela. Yani i̇nsan beynini şiddete yönelten şey nedir? Bunu önlenebilir, önlenebilir bir durum mudur? Bunları da konuşmak istiyoruz aslında. Yani işte çok sürekli başka iddialar. Her gün beyinle ilgili aslında yeni bir iddia atılıyor. Bazen bir farkına bile varmıyoruz bunun beyinle ilgili olduğunu. Bazen çok açıkça farkına varıyoruz. İşte hatırlamak, unutmak ya da kadar beyin gücüyle zayıflamak mümkün mü? Yani gibi bir şey. Baya ilgi Takım çekici başlıklarımız olacak. Yani evet. bu konuları e, aslında açıp radyo dinleyicileriyle e, tartışmak, tartışarak e, konuşmak istiyoruz. evet Baya ilgi çekici başlıklar gibi görünüyor. E, böyle ardarda arda sıralayınca hani, beyin gücüyle zayıflama gibi. E, biraz belki rasyonel olan olmayan konusunda da e, popüler bilimin bir önemi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü aslında kararlarımızı çok böyle rasyonel biçimde ve e, akla dayalı e, aldığımız yönünde bir e, algımız var. Bunu karşı çıkan fenomenlerle de sıkça karşılaşıyoruz. Bunu birazcık e, hani çeşitli araştırma ve çalışmalarda da görmek mümkün son zamanlardaki işte bu seçmen davranışından saç, satın alma e, davranışına kadar inceleniyor insanlar hani karar verirken çok rasyonel e, bir tavır sergiliyorlar gibi görünse de. Duygular çok önemli bir yeri kaplıyor. Belki biraz bu, bunu da düşünebiliriz. Mesela hani duygular aslında çok oldukça irrasyonel yapılanmalar. Ama insan beyninin böyle bir eğilimi var ve oldukça da kuvvetli. Ee, belki biraz bundan bahsedebiliriz e, bu programın şimdi ikinci yarısında. E, yani duygu neden var? Mesela e, bu güzel bir soru olabilirdi. Çünkü e, aslında e, insanı... Hani rasyonel kararlar daha çok e, ileriye götürülmüş gibi bir algımız var. Bütün sistem eğitim sistemimizden iş yaşanına kadar e, genel olarak böyle şekillenmiş gibi. Popüler bilimle bağlantısını şöyle kurabilirim belki son zamanlarda işte şirket yapılanmalarından e, işte insanların üretim biçimlerine kadar hep bir duyguyu da... İşin içine kattığını ifade eden e, durumlar, e, şeyler, ifadeler görüyoruz. E, bu boşuna olmasa gerek. E, çünkü bir farkındalık da gelişiyor. Yani Bu biraz popüler bilimin katkısı olabilir. Çünkü bir e, rasyonel olmayan bir tarafımız var. Duygular var. Duygular neden var diye onlara sormak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, duyguların olmasının illa bir amacı olmalı değil mi? Yani bütün evrimsel seçimde en doğru kararı sadece duygularımız olmadan rasyonel bir içinde verecektik. Yani o zaman duyguların bir şekilde olmaması evimsel süreçte ortadan kalkması gerekirdi. E, hatta aslında insanlar uzun yüzyıllar boyunca da böyle inanmışlar değil mi? Bütün bir finans sistemi mesela e, rasyonel bir tüketici üzerinden işte e, fiyatının <gülüyor> fiyatı daha düşük olan ürünü e, alacak efendime söyleyeyim, daha uzun süre kullanabileceği ürünü alacak. Böylece karını maksimize edecek bir tüketici figürü üzerinden işte Edim Smith'ten bu yana Kurulmuş bütün bir finans sistemi yani duyguların olmadığı ya da ortada çok önemli bir rol oynamadığı üzerine şey yapmış ya da işte bütün bu devlet yönetimleri vesaire bütün bu işte demokrasi dediğimiz sistem tamamen duyguların insan davranışlarına kararlarına en azından devletin kararlarına insanların duygularının minimize ederek dahil etmeyi planlamış ya da bu şekilde bir düşünceye girmiş. Mümkün olduğunca rasyonel kararlar vermek üzerine kurulmuş devlet sistemleri ve finansal sistemde. Ama bugün geldiğimiz noktada aslında duyguların bu kadar da önemsiz olmadığını duygularla verdiğimiz kararların daha doğrusu duyguların kararlarımızı o etkisinin sandığımızdan büyük olduğunu görüyoruz ve sinir benim çalışmaları da son dönemlerde bunu onaylıyor aslında. Bu enteresan bir durum. Bunun üzerine de evet Örneğin şey gibi çalışmalar hani insanların aslında gördüklerini fark etmedikleri kadar hızlı geçen yüz ifadelerinin olduğu çalışmalar var nörobilim çalışmaları arasında. Bu o kadar ki işte saniyenin işte binde biri gibi bir zamanda beş yüzde biri gibi bir zamanda geçiyor sadece. insanlar ne gördüklerini çok fark etmeseler de tercihlerini değiştirebiliyorlar. Böyle Duygu demişken tam bu noktada böyle duygularımıza da hitap eden biçimde bir müzik girip ondan sonrasında devam edelim derim ne dersin olur Çok güzel C ne dersin bugün bize? Jackie Full of Bourbon bu yalnız Tom Waits'in şarkısının coverını çalacağız size Yun Sunnah çal çalıyor olacak. I'm pissed about the shoot. I'm, I'm in the corner on a pouring rain Sixty men in the dead man's chest And I've been drinking From a broken cup Two pairs of pants and a mohair fist I'm full of bourbon I can't stand up Hey little bird, fly away Home, your house is on fire Children are alone Hey little bird, fly away Home, your house is on fire Children head and i'm stepping on the devil's tail across the stripes of a full moon's head and through the bars of a cup and chill black with -like fingers on a purple knife flamingo drinking from a cocktail glass i'm on the lawn with someone else's wife admire the view from up on top of the mess a little is için merhabalar tekrar 94.9 Açık Radyo'da Nöroblok Beyninizden Geçen Her Şey programıyla e, karşınızdayız. Ben Taner Yılmaz. Merhabalar ben Onur Ertat. Duygulardan bahsederken bir müzik yarısı verip şimdi duygulara geri dönmüş olduk. ilk programımız iki haftada bir burada olacağımızı söylemedik galiba onu da söyleyelim. iki haftada bir sol günleri karşınızda olacağız. Evet bu yüz ifadelerinin gösterildiği deneyler var ve bunlar gerçekten insanın yargılamaya gidebileceği kadar uzun bir süre içermiyor. Örneğin içinde hani. Bir şey yok insanlara neden bunu yaptınız ya da neden bu seçeneği işaretlediniz, neden bunu tercih ettiniz diye sorulduğunda da işte öncesinde görülen resme dair bir çıkarımları yok örneğin ama davranışlarını bu biçimde şekillendirebiliyorlar. Bu şunu gösteriyor aslında bize örtük biçimde bizim kararlarımızı etkileyen ve çok yani Bedensel biçimde ve otomatik işleyen bir sistemimiz var. Duygu okumaya da bu duyguları işte işlemeye ve onları hayata geçirmeye de çok yatkınız. Mesela bu durum aslında insan beyninin o kadar da rasyonel işlemediğini birçok faktörün işin içine girdiğini de gösteren güzel fenomenlerden birisi. Bu hatta Kahneman'a galiba Nobel ödülünü de aldıran şey fikir burdu. Yani hem otomatik olarak hem de rasyonel olarak karar vermeye yarayan iki ayrı sistem var ama sanki biz örtük olarak hızlı işlemlemeye çok daha meyilli olan tarafları biraz görmeye biliyoruz gibi. Örneğin hani insanlar bu kararları verirken daha üzerine rasyonel olarak düşünmeye vakit ayırdıklarını düşündüklerinde bile bir zaman tanıdıklarında bile yine de çok rasyonel kararlara gitmeyebildiklerini gösteren fenomenler gibi. Evet, hem Kahneman bu alanda çalışmıştı hem de mesela Dan Ariely diye yine başka bir Amerikalı bir bilim imkanının çok ilginç çalışmaları var bunun üzerinde. Yani temelde duygu sistemi yani duygularımız bize karar almada çok önemli bir şekilde şey yapar. Çoğu durumda doğru bir şekilde yönlendiriyor. Çok ender bazı durumlarda da, ya da ender ama bazı durumlarda bizi kötü kararlar almamıza yönlendirebiliyor bizi. evet ee, Ya da niye öyle yaptığımızı sonradan anlayamadığımız şeylere yol açabiliyor. Burada da aklıma aşk geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aş <gülüyor> aşık olmanın da rasyonize edilebilen ve çözümlenmeye çok çalışılan bir ...fenomen olduğunu yine söyleyebiliriz. Bunu da konuşmayı planladık... ...önümüzdeki programlarda. Ee, bir aşk gibi bir... E, ...yine fenomen diyebiliriz herhalde... ...bir olgu niye var... E, ...ve nasıl şekilleniyor, nasıl oluyor da... ...aşık olabiliyoruz. Beynimiz buna... E, ...ne kadar, ne açıdan yatkın... ...örneğin. Evet yani sinir bilimsel anlamda aşk nedir? Gerçekten aşk diye bir şey... E, ...tekil bir özne var mıdır? Yoksa... E, yani nasıl tanımlayabiliriz bunu sinir bilimsel anlamda aşkı? Ee, hem bunu konuşacağız yani beyindeki devrelerini detaylı konuşacağız. Hem de tabii ki sosyal bir fenomen olarak e, aşkı konuşacağız. Bu da planladığımız programlardan bir tanesi önümüzdeki ayrı için. Belki oksitosin bile konuşabiliriz ee, evet. bu, bunun çerçevesinde ama e, aşkı oksitosinle indirgeyip indirgememe konusunu da ben ele alacağımızı söyleyebilirim eğer yeri gelirse oksitosininde. Bunun dışında kadın erkek beyinden bahsettik. Arada ciddi bir fark olduğuna dair ciddi ısrarlar var ama ciddi çalışmalarda öyle olmadığını gösteriyor. Bu önemli bir şey gibi son zamanlarda daha ön plana çıkan bir durum yine. Buna da değinmeden geçmeyeceğiz herhalde. Evet, ben çok ciddi bir spoiler verdim. <gülüyor> Ama e, bunun neden böyle olmadığını da daha detaylı bir şekilde açıklayabiliriz e, bir programda. Kadın ve erkek beyni arasında neden sandığımız kadar düşündüğümüz kadar büyük farklar olmadığını. Ee, bunun dışında biraz onurdan yardım alarak o bir nörolog olduğu için de hani yaşlanınca beynimize ne oluyor? E, Alzheimer'dan nasıl korunuruz gibi e, size hayatta e, günlük yaşamınızda kullanmanızı da umduğumuz tüyolar vermeye çalışacağız. Ee, Onur evet. sanırım bunları bizim için hazırlığı olacak. Belki bir diyet listesi falan gelebilirsin diye umuyorum. <gülüyor> Sadece diyet listesi değil belki fiziksel <gülüyor> egzersiz listesi daha kötüsü ee, ve tabii ki başka öneriler de e, gelebilir. Yani tabii ki bu çok e, popüler bir konu. Yani herkes e, yaşlanmadan Alzheimer'dan ya da demansın başka türlerinden çok korkuyor. E, haklı olarak çok korkuyor çünkü yani insanı insan olmaktan çıkaran şeylerden. Biri çok e, az hastalık var. E, Alzheimer ya da genel anlamda demans bunlardan bir tanesi ve bu gerçekten korkulacak bir şey. E, bunun nöroblog podcast bölümlerinde de daha önce çok işledik. Nöroblog.net'te de çok fazla yazdık. E, yaşanan beyinde ne oluyor e, ve bunu nasıl tersine çevirebiliriz ya da nasıl e, değiştirebiliriz ya da nasıl yavaşlatabiliriz en azından. E, bunları da mutlaka konuşmamız gerekiyor. Konuşacağız diye düşünüyorum önümüzdeki haftalarda. Evet. <gülüyor> Evet, bir yandan da sadece sağlık programı gibi, yani sağlık programı olmak gibi e, bir şeyimiz, hedefimiz yok zaten. Hani daha e, bu fenomenleri tartışmaya açmak gibi bir e, merahımız olduğunu söyleyebiliriz. E, bu çerçevede estetik algıya ilişkin de çok fazla fikir var aklımızda. Meraklı, kendimizin de takip ettiği ve sizinle de paylaşmak istediğimiz bunlardan birisi... E, yani yine ipucu olarak yani buraya not düşebiliriz belki film izlerken örneğin sinemada beynimize ne oluyor nasıl e, bundan keyif alıyoruz ve aslında e, sadece keyif almanın dışında da ortak bir şey oluyor mu aynı filmden aynı keyfi aldığımız e, mesela e, gibi bir e, yargıya vardığımızda da aslında beynimizde de bunu gösterebiliyor muyuz görebiliyor muyuz bunları da. Konuşabiliriz. Bunun dışında bir iki şeye daha değinmek istiyorum. Ee, Sonuna da yaklaşmışken bugünkü programın. Aslında nörobilimin e, çerçevesi çok geniş. Hani nöronlardan başlayan işte nöronlardaki elektrik akımından işte oradaki metabolizmadan başlayıp işte gö beyin görüntüleme yöntemlerine sosyal psikolojiye işte davranışlara kadar giden ve artık aslında e, buradan da çıkıp interdisipliner bir alan olarak işte nöro gibi ya da nöro hukuk gibi çok daha sosyal bilimler alanında kayan bir çerçeveden bahsediyoruz. Evet, ee, film izlemekten bahsettim. Nöro sinema e, üzerine çok artık iyice büyüyen bir külliyat var. E, sen dedin ki yani o birlikte bir, bir filmi izlerken acaba beynimizde benzer şeyler mi oluyor ya da benzer şeyler olan insanlardan mı acaba hoşlanıyoruz bir yandan da e, diye aklıma geliyor benim. Yani iki aşık ya da e, biri bir, e, birine aşık olduğu zaman hemen böyle bir sinemaya davet etme e, <gülüyor> <durumları olur. gülüyor> yani genellikle yıllardan beri belki işte, Muhallebiçler bir, de bir şey vardı derdendir. eskiden <gülüyor> <Evet>, eski Amerikan <gülüyor> filmlerinden beri e, bunun gerçekten hani sinemayla aşk arasında böyle nöro sinema olarak adlandırabileceğimiz e, bir beyinle ilgili bir altyapısı var mı? E, varsa bu nedir? Bunu da belki konuşabiliriz. Yani aynı filmden hoşlanan insanlar acaba birbirlerinin benzerler yoksa birbirleriyle iyi mi anlaşırlar bunlar içinde ayrıca bir bölüm yaparız diye düşünüyorum böyle planladık aslında ama dediğim gibi sinir bilim çok geniş bir alan, ikimiz de tıp doktoruyuz nöroloji ve psikiyatri ilgileniyoruz ama nörobilim, sinir bilim sadece tıptan ibaret değil bunun içinde genetik var, bunun içinde psikoloji var, bunun içinde e, sosyoloji ve hatta antropoloji var belli bir e, yere kadar çok çok geniş bir alan. E, bu nedenle hani e, çok daha geniş bir spektrumda sadece sağlık pro programı gibi değil çok daha geniş bir spektrumda e, zaman zaman farkede de e, değinen zaman zaman başka alanlara da değişen sosyal bilimler değinen e, bir program akışı hazırladık sizler için. Umarım beğenirsiniz. Evet bugünkü süremizi doldurduk tanıştığımıza şimdiden çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim açık radyoda olduğumuzda da çok mutlu olduğumuzu söyleyebilirim önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere hoşçakalın peki hoşçakalın Neuroblock. Beynimizden geçen her şey Hazırlayan ve sunanlar Onur Arpat ve Taner Yılmaz. 15 günde bir salı günleri 16'da Açık Radyo'da.